Bismillahirrahmanirrahim Sad Suresi Mekke'de olmuş Surilerdendir Rahman Ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden üçe kadar Sad Zikir dolu Kur'an'a Yemin olsun Hayır o küfredenler Boş bir gurur ve Bir parçalanma içindedirler Kendilerinden önce nece nesilleri helak ettik de onlar çığlıklar kopardılar. Halbuki kurtulmak vakti değildi. Evet. Bu surede rufu mukatta dediğimiz o harflerle başlıyor. Manasını Rabbim Subhan-ı bilir. Kulları için bir zikri dünya ve ahirette olanların saydasını içeren zikir dolu Kur'an'a gönül olsun ayetiyle Rabbimiz başlıyor ve zira o öğüt, uyarma ve insanlardan mazereti kaldıran şerefli bir kitaptır buyuruyor. 4'ten 11'e kadar küfredenler işlerinden bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı da demişlerdi ki bu çok yalancı bir sihirbazdır. İlahları birsek ilah mı kıldı? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şey. Onların elebaşlarından bir grup yürüyün ve ilahlarınız üzerinde direnin. Şüphesiz ki bu sizden istenen bir şeydir diyerek kalkıp gittiler. Biz bunu diğer dinde de işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Aramızdan zikir ona mı indirilmiştir? Hayır, onlar zikrimden şüphededirler. Hayır onlar henüz azabını tatmamışlardı. Yoksa o aziz vehhab Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yahut göklerin yerin ve ikisinin arasında bunun onların mülkü onların mıdır? Öyleyse sebeplere tevessül etsinler de yükselsinler bakalım. Onlar burada derme çatma gruplardan olma bozguna uğratılmış bir ordudur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada da müşriklerin beşerden peygamber gönderilmesine şaştıklarını haber veriyor. Nitekim Rabbimiz başka bir ayette işlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rabb'leri katından yüksek bir makam olduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanların tuhafına mı gitti? Ki kafirler bu apaçık bir büyüdür dediler duyururken burada da küfredenler işlerinden ve kendileri gibi beşer olan bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı da demişlerdi ki bu çok yalancı bir sihirbazdır İlahları bir tek ilah mı kıldı tapınılacak mağbutun kendisinden başka ilah olmayan bir tek mabut olduğunu mu sanıyor müşrikler bunu inkar etmişler Allah'a şirk koşmayı terk ettiği için ona şaşmışlardı. Putlara tapınmayı babalarından almışlar ve bu kalplerine yerleşmişti. Aleyhissalatü Vesselam kalplerinden bunu söküp atmaya ve vahdaniyeti Allah'a tahsis etmeye çağırınca bunu büyük görmüşler, şaşmışlar, ilahları bir tek ilah mı kıldı? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir demişlerdir. Bu ayetin sebebi sebebiyle alakalı Ebu Cehil İbni Hişam, As İbni Vail, Esved İbni Muttalib, Esved İbni Abd Yegus Kureyş'in yaşlarında da bir grupta içinde alarak onlara dahildirler. Birbirlerine şöyle demişlerdi Haydin Ebu Talibe gidelim, onunla bunu konuşalım Bize onun hakkında adaletten hüküm versin Ve o bizim ilahlarımıza söylemeyi bıraksın biz de onu tapılmakta olduğu ilahından bırakalım. Korkarız ki bu ihtiyar ölür. Bizden sonra ona Muhammed'e biz zararlaşırdı Araplar. Onu bıraktılar. Ta ki Andres'e öldüğü zaman onu yakaladılar diyerek bize ayıplar dediler. İşlerinden muhtalık adındaki bir adamı Ebu Talip'e gönderdiler. Ebu Talip yanlarına girmeleri için onlara ondan izin istediklerinde bunlar kavminin ihtiyarları ve ileri gelenlerdir senin yüzüne girmek için izin isterler dedi Ebu Talip onları yanına çağırdı onlar girince ey bu Talip sen bizim büyüğümüz Efendimizsin kardeşin oğlu hakkında bize adalet denetlüğünü ver ona emretti ilahlarımızı söylemeyi terk etsin biz de onu ve ilahını bırakalım dediler Ebu Talip Aleyhissalatü Vesselam'a birini gönderip çağırttı. Aleyhissalatü Vesselam Ebu Talip'in yanına girince Ebu Talip ey kardeşimin oğlu bunlar senin kavminin ihtiyarları ve ileri gelenleri. Senden ilahlarına söylemeyi bırakmanı istiyorlar. Onlar da seni ve ilahlarını bırakacaklar dedi. Aleyhissalatü Vesselam ey amca ben onları kendileri için en hayırlı olan bir şeye çağırmıyor muyum diye sordu. Amcası onları neye çağırıyorsun diye sordu. Ali Aleyhissalatü Vesselam onları öyle bir kelime söylemelerini teklif ediyorum ki bütün Araplar bu kelimeyle onlara boyun eğecek ve onlar bu kelimeyle aceme sahip olacaklar dedi. Grubun içinden Ebu Cehil baban aşkına nedir o kelime? Biz hem o kelimeyi hem de on mislisini söylemeye hazırız dedi. Aleyhissalatü Vesselam Allah'tan başka ilah yoktur dersiniz buyurdu. Ebu Cehil yüzünü çevirip bundan başka bir şey iste dedi. Aleyhissalatü Vesselam güneşi getirip avucuma koysanız bile sizden bu kelimenin dışında başka bir şey istemiyorum buyurdu. Öfke içinde yanından kalktılar. Allah'a yemin olsun ki hem sana hem de sana bunu emreden ilahına küfredeceğiz söyleyeceğiz diyorlardı. Elebaşlarından bir grup yürüyün ve ilahlarınız üzerine direnin. Şüphesiz ki bu sizden istenen bir şeydir diyerek kalkıp gittiler. İşte bu ayet bunun üzerine mazir oldu. Evet. Allah sizi inananlardan eylesin. Şirkin, küfrün, pisliğin sertirinden bizlere beri Cehalet, inat, insanı haktan yüz çevirdiği gibi tasup kabilecilik insanları da o ateşin içine sürükleyip götürüyor. Evet. 12'den 17'ye kadar onlardan önce Nuh kavmi ad ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Semut, Lut kavmi ve Ekle halkı da işte onlar ayrı topluluklardı hepsi de peygamberleri yalanladılar. Ve bu yüzden azabı hak ettiler. Bunlar bir tek çığlık beklemektedirler ki onun bir an bile gecikmesi yoktur. Ve dediler ki Rabbimiz hesap gününden önce bizim payımızı çabuklaştırıver. Onların söylediklerine sabret. Allah subhanahu ve teala burada peygamberleri yalanlamaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden geçmiş nesillerin başına gelen azap ve ceza musibetlerini haber veriyor ve Resul'unu burada teselli ediyor. Sen onların söylediklerine sabret ve inananlara sabırla müjdele ediyor. 18'den 20'ye kadar ve güçlü kulumuz Davuta hatırla. Muhakkak ki hep o Allah'a yönelirdi. Biz gerçekten dağları onun buyruğuna vermiştik. Sabah akşam tesbih ederlerdi. Kuşları da toplu olarak her biri ona yönelmişti. Onun mülkünü pekiştirmiş, kendisine hikmet ve kesin söz söyleme hakkı vermiştik. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine burada Resul'u teselli etmeye devam ederek kulu ve elbisi Davut Aleyhisselam'ın güçlü olduğunu haber veriyor. Güçlü olması ilim ve ameldeki kuvvetidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bununla Resul'una güç kuvvet veriyor ve sabırlı olmasını tavsiye ediyor. Buhari'de ve Müslim'de gelen bir rivayette Ali Vesselam namazların Allah'a en sevimli olanı Davut'un namazıdır. Oruçların Allah'a en sevimli olanı yine Davut'un orucudur. Gecenin yarısını yukuyla geçirir. Üçte birini ibadetten geçirir. Sonra tekrar altıda birinde uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Düşmanla karşılaştığı zaman asla kaçmazdı. Şüphesiz o bütün iş ve durumlarında Allah'a dönüp yönelirdi buyurmuştur. 21'den 25'e kadar sana davacıların haberi ulaştı mı? Hani onlar mabetin duvarına tırmanmışlardı. Davut'un yanına girmişlerdi de o kendilerinden ürkmüştü. Demişlerdi ki korkma. İki davacı birimiz diğerimizin hakkına tecavüz etti. Sen aramızda hak ile hüküm ver bu ondan ayrılma bizi doğru yolun ortasına eyledi. Gerçekten bu kardeşimdir. Onun 99 dişi koyunu benim de bir tek dişi koyunum var. Onu bana ver dedi ve söyleşmede beni yendi. O da dedi ki, senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak için istemekle sana zulmetmiştir. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirinin hakkını tecavüz eder. Ancak inanmış olup Salih amelleri işleyenler müstesnadır. Ama onlar pek azdır. Davud kendisini intihan ettiğimizi zannederek Rabbim'den mahsır etti dedi. Rukiye kapanarak Allah'a yöneldi. Bunun üzerine biz de onu bağışladık. Onun için şüphesiz ki katımızda yüksek bir makam ve güzel bir sonuç vardır. Evet. Müfettirler burada Fiumu İsrail'den alınan bir kısa zikrederler. Bu konuda Ali, Sılat ve gereken bir hadis garip olmuş değildir. İbn ebu Hatim de burada isnati sahih olan bir hadis rivayet etmiş ve o da enes'ten Lukaş kanalıyla getirmiştir. Ve imamların hepsi bu hadise zayıf demiştir. Dolayısıyla bu kıssanın sadece okunması ve bilgisinin Allah'a haval edilmesi en uygun olandır. Şüphesiz Kur'an haktır. Ve onun ihtiva ettiği her şey de haktır. Evet. Biz de bu yüzden zikretmemeyi daha uygun görüyoruz. Davut'un yanına girmişlerdi de o kendisinden ürkmüştü. Hazreti Davut o sırada mihraptaydı. Mihrabı ibadet etmekte olduğu yeri evindeki en şerefli yeriydi. Ve o gün yanına kimsenin girdirilmemesini emretmişti. Birden mihrabında yanına tırmanan ve durumlarını ona sormak için yanına gelen iki kişi olduğunu hissetti. Ve işte bunlardan ürktü. Davut kendisini imtihan ettiğimizi zannederek Rabbinden mağfiret etti dedi. Rukiye sonra da seyidiye kapanarak Allah'a yöneldi. Burada Davut Aleyhisselam'ın önce rukiye etmiş sonra seyidiye kapanmış olduğu geliyor. Onun tam kırk sabah seyidiye devam ettiği de anlatılmıştır. Bunun üzerine biz onu bağışladık. Allahu Teala Hazreti Davut'un Davut şüphesiz ki iyilerin iyilikleri Allah'ın yakınlığını kazanmış olanların kötülükleri, günahları mesabesindedir şeklinde ifade eden bir kusuru bağışlamış olmalıdır. Evet. Bu da Davut Aleyhisselam'ın kıssasından Rabbimiz Tanrı Huvveti Aleyhi ve bize bildirdiğidir. 26. Ey Davut, seni gerçekten yeryüzüne halife kıldık. O halde insanlar arasında hak ile hükmet heveslere uymak ki bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Şüphesiz ki Allah'ın yolundan sapanlara onlara hesap gününü unuttuklarından ötürü şiddetli bir azap vardır. Allah subhanahu ve teala burada insanların işlerini üstlenenlere katından indirilmiş hak ile insanlar arasında hükmetmelerini ondan ayrılıp sapmalarını öğütüyor. Sapmamalarını öğütüyor. Şayet böyle yapmazlarsa şüphesiz Allah'ın yolundan sapıtmış olacaklardır. Allah subhanahu ve teala kendi yolundan sapan ve hesap gününü unutmuş görünen kimseleri şiddetli azabıyla tehdit etmiştir. Rabbim o günü unutanlardan değil hatırlayan ve hiçbir sınıña 27'den 29'a kadar. Biz göğü, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları boşuna yaratmadık. Bu küfür etmiş olanların zannıdır. Vay o küfür etmiş olanlara cehennem ateşinden. Yoksa biz iman etmiş ve salih amel işlemiş olanları Yeryüzünde bozgunculuk edenler gibi mi kılarız? Yoksa biz müttakileri fadiller gibi mi tutarız? Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahibi olanlar öğüt alsınlar diye sana mübarek bir kitap indirdik. Allah subhanahu ve teala hiçbir şeyi boşuna abes yaratmadığını haber veriyor. Bilakis onları zatına ibadet etsinler onu birlesinler diye yaratmış olduğunu sonra yolları münşer gününde toplayacağını itaat edenlerin mükafatlandırırken şafirleri azaba uğratacağını bildiriyor. Evet. Allah subhanallah rahmetiyle yargılananlardan eyleselikleri. 30'dan 33'e kadar Davut'a da Süleyman'a lütfettik. O ne güzel bir kuldu ve muhakkak ki o Allah'a yönelirdi. Hanı ona bir akşam çalımlı ve cins koşu atları sunulmuştu. Demişti ki doğrusu ben Rabb'imi zikretmekten mal sevgisine düştüm. Nihayet perdenin arkasına gizlenmişti. Onlara bana getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Allah subhanahu ve teala burada da Hazreti Davut'a peygamber olarak Süleyman'ı bahşettiğini haber veriyor. Burada Hazreti Süleyman'ın Hazreti Davut'a bahşedilmesi onun peygamber olarak bahşedilmesi anlamındadır. O ne güzel bir kuldu ve muhakkak ki o Allah'a yönelildi ayetinde Hazreti Süleyman'ın çokça ibadet etmesi Allah'a itaatı ve Allah'a yönelmesiyle övülmektedir. Ali Sırat ve Selam'dan gelen bir rivayette, Allahu Teala Hazreti Davut'a Hazreti Süleyman'ı dahşettiğinde Davut oğluna, "Ey oğlucun, en güzel şey nedir?" diye sormuş. Süleyman, Allah'ın sekineti ve Allah'a imandır demiş. Hazreti Davut en çirkin şey nedir? diye sormuş. Hazreti Süleyman imandan sonraki küfür demiş. Hazreti Davut'un en tatlı şey nedir sorusuna da kullar arasında Allah'ın ruhudur cevabını vermiş. Hazreti Davut kalbi en çok serinleten şey nedir diye sorduğunda Hazreti Süleyman Allah'ın insanları insanların da birbirlerini bağışlamalardır diye cevap vermiş. İşte o zaman Davut Aleyhisselam sen peygambersin demiş. Allah subhanahu ve teala hani ona bir akşam çalımlı ve cins koşu atları sunulmuştu ayetinde Süleyman aleyhisselam kılmakta olan ikinci namazı vaktini atları sevmekten geciktirmiş ve bunu bana muhakkak ki bu sevgi geciktirdi diyor. Atları hepsini kılıçlarını kesmiş ve Allah'a kurban etmiştir. Rabbimiz ve Teala bu olayı bizlere haber veriyor. 34'ten 40'a kadar and olsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset attık. Sonra eski haline döndü. Dedi ki Rabbim bağışla beni ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiçbir kimse ulaşamasın muhakkak ki en çok bağışta bulunan sensin sen. Bunun üzerine biz de rüzgara emrine verdik. Emriyle istediği yere kolayca giderdi. Şeytanları da her bina ustasını ve dalgıcı da demir halkalarla bağlı diğerlerini de. Bu bizim bağışımızdır. Artık isterse sapsızca ver, isterse tut. Doğrusu katımızda onun için yüksek bir makam ve güzel bir netice vardır Allah subhanahu ve teala Süleyman aleyhisselama birçok nimetler vermiş rüzgarı emrine verdiği gibi cinleri şeytanlara da vermiş ve hayvanların dilini de ona öğretmiş ve Süleyman aleyhisselam şükreden bir kul ve bir peygamber olmuş ve Allah'a bilamasın de veri bulanlardan olmamıştır. Aynı gelen bir ayette Allah subhanahu ve ta'lığa gelmek kendisine mal mülk verdiği bir kulunu hesaba çektiğinde o kul Ya Rabbi vermiş olduğu nimetleri hesap etmekten onları gütmekten ve onları Korumaktan sana gereği gibi kuluk yapamadım diye mazurat gösterince Allah سبحانه وتعالى Süleyman aleyhisselam'a verdiği bütün mallar, iştihanla onun huzuruna getirir ve sorar. Ona verdiğimi çok sana mı dediğinde o kul yutunarak ona demiş ve Allah سبحانه وتعالى Süleyman o halinde bile bize en ufak bir iştihanda bulunmadı ve emrimizi yerine getiren salihlerden oldu demiştir. Allah verdiği nimetleri onun için hayra çevirsin. O verdiği nimetlere şükrünü eda eden sana kulların arasında bizleri de katsın. 41'den 44'e kadar kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hanı Rabbi'na doğrusu şeytan bana yorgunluk ve azap verdi diye seslenmişti. Vur ayağını yere işte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su. Katımızdan bir zahmet akıl sahipleri içinde bir öğüt olmak üzere ona, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir müslimi lütfettik. Eline bir demet sap alda, onunla vur ve yeminini bozma. Biz onu gerçekten sabırlı bulmuştuk. Ne iyi oldu Muhakkak ki o Allah'a yönelirdi. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da kulu ve elçisi Eyüp aleyhisselamı zikrediyor. Rabbimiz subhanahu ve teala bedeni, malı ve çocukları hakkında vermiş olduğu zararla onu imtihan etmiş. Kalbi dışında bir iğne batacak kadar sağlam bir yeri kalmamıştı hastalığı ve içinde bulunduğu durumu için yardım isteyebileceği hiçbir şeyde kalmamıştı ancak Allah'a ve imanı sebebiyle hanım onu seviyordu ücretle insanlara hizmet eder ve Hz. Eyyub'u duyururdu Hazreti Eyyub'e yaklaşık 18 sene hizmet etmiştir bu durumdan önce Hz. Eyyub'un bol bol malı çocukları dünya mal ve zenginliği vardı bütün bunlar elinden alınmış ve neticede bütün bu surede kalacağı ülkenin mezbelliklerinden bir çöplüğe atılmıştı. Hanımı dışında uzağa yakını onu reddetmişti. Karısı insanlara hizmetçilik yapmak üzere ayrılması dışında sabah akşam onu hiç yalnız bırakmamış, insanlara hizmetinden sonra hemen ona dönerdi. Hz. Eyüp'ün bu durumu zayıf hali şiddetlenince, Nihayet onun hakkında takdir edilmiş. Kader sona erip mukadder olan sure tamamlanınca Resullerin ilahı alemlerin bu Allah'a pazarı ve niyazda bulunup bu dert beni sarıverdi. Sen merhametlerin merhametlisin diye dua etmiş ve bu ayet-i de bildirildiği üzere Rabbim doğrusu bana şeytan yorgunluk ve azap verdi. Burada Eyüp'un kas yorgunun yorgunluğun bedeninde, azabında, da malı ve çocuklarında olduğu söylenir. İşte o zaman merhametlerin en mehmetisi olan onun duasına icabet ediyoruk, olduğu yerde doğurulmasını ve ayağıyla yere vurmasını emrediyor. Hazreti Eyüp ayağıyla yere vurunca Allahü Teala oradan bir kaynak fışkırdı. Hazreti Eyüp e o kaynaktan yıkanmasını emretti. Böylece bedenindeki hastalıkların tamamı iyileşti. Evet. Ve Allahu Teala sabrı, sebatı, bize dönmesi, tevazu ve boyun eğmesi karşılığı ona katımızdan bir rahmet. Sabrın, akıbetin ferahlık, darlık, çıkış ve rahatlık olduğunu bilsinler diye akıl sahipleri içinde bir öğüt olmak üzere onu ailesini ve onunla birlikte olanların bir mislini nutfedtik diyor. Evet. Elme bir zaman sap ah, sap aldı, onunla vur ve yeminini bozma. Hazreti İp aleyhisselam yaptığı bir işten dolayı hanımına öfkelenmiş ve kızmıştı. Söylendiğine göre bir ekmek karşılığında saçının bir örgüsünü kesmiş satmış. Ve o ekmeği Hazreti Eyüp yedirmişti. Eyüp bundan dolayı onu kınamış. Ve Allah kendisine şifa verirse hanımına yüz kuracağına dair yemin etmişti. İşte yüz bir demet sapal onundan bu diye Seyyid Ali bu da bildirilmiş. Bu da, da bu farzı ve kaidenin yeminini bozmaması ve hanımında zulüm etmemesi için gördüğü, verdiği çarelerden. Evet. Allah bizleri her zaman hayırda kılsın. 45'ten 49'a kadar kuvvetli ve basiretli kullarımızdan olan İbrahim, İshak ve Yakup'u da hatırla. Doğrusu biz onları ahiret yurduna samimiyetle düşünen kimseler kıldık. Ve gerçekten onlar katımızda seçkinlerden ve hayırlardandı. İsmail'i, Elyas'ı ve Zülkif'li de hatırla. Hepsi de iyilerdendi. Bu bir zikirdir. Evet. Rabbimiz Sübhan-ı Teala burada da resullerin çokça ibadet eden peygamberlerin faziletlerine haber veriyor ve ismen onları bildirerek şerefli kılıyor. Allah subhanahu ve teala bizi de onların ayırmasın. 50'den 54'e kadar ve muhakkak ki mutlakiler için güzel bir sonuç vardır. Kapıları kendilerine açılmış adın cennetleri. Orada tahtlara yaslanmış olarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini yalnız eşlerine dikmiş aynı yaştan güzeller vardır işte hesap günü için size vaat olman budur doğrusu bu bizim rızkımızdır onun için bitip tükenme yoktur Rabbimiz Sübhan'a Kuvveti'yle burada mutlu inanan kullarını zikrediyor ki onlar için ahirette güzel bir sonuç vardır Sonra Rabbimiz ve Teala bu sonucu kapıları kendilerine açılmış adım cennetleri. Yani kapıları onlara açıp devamlı ikamet edecek cennetler diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şüphesiz ki cennette adına adım denilen bir köşk vardır. Çevresinde burçlar ve otlaklar vardır. O köşkün 5000 kapısı her bir kapısı yanında da 5000 bin kaftan vardır. Oraya ancak ya peygamber ya bir sıttık ya bir şehit veya adaletli bir devlet başkanı girer. Cennetin sekiz kapısı vardır. Onlardan her biri kendi amellerine göre girer buyurmuştur. Allah subhan ve Teala o cennete bizleri de koysun. 55'ten 64'e kadar Bu böyle Azgınlar içinde çok kötü bir sonuç vardır Cehennem Oraya girerler Ne kötü bir konaktır İşte şu kaynar su ve irin Tatsınlar onu Bunlara benzer daha başkaları da vardır İşte bu topluluk Sizinle beraber göğüs gelenlerdir Rahat yüzü görmesin onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Dediler ki, hayır, asıl siz rahat yüzü görmeyin. Bizi buraya siz sürdünüz. Ne kötü bir duraktır burası. Dediler ki, Rabbimiz bizi buraya kim sürdüyse, ona ateşteki azabı kat kat arttır. Ve dediler ki, bizim kendilerini kötülerden saydığımız adamları, için burada görmüyoruz? Onları, alay almıştık. Yoksa şimdi gözleri görünmez mi oldu? İşte bu hakkın kendisidir. Cehennem ehlinin birbiriyle tartışması. Ve bunu ve Hüvveti'yle burada mutluların akıbetini zikrettikten sonra peşinden kıyamet ve hesap günü mutsuzların durumlarını ve akıbetlerini zikrediyor. Onların oradaki gireceği yeri içeceklerinin irin olduğunu ve onların birbirinden sürekli tartıştıklarını haber veriyor. 65'ten 70'e kadar. Defi. Ben sadece bir uyarıcıyım. Vahid, kahhar olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göçlerin yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbu azizdir, alfurdür de ki bu büyük bir haberdir. Ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Meleği alada olan tartışmalar hakkında benim bir bilgim yoktur. Bana sadece vahyolunur, ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Âlâ, Allah subhanahu ve teala Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Allah'ı inkar eden, ona eşler koşan ve Resulü yalanlayanlara Öyle demesini emrederek yukarıdaki ayetleri indirmiştir. Meleği âlâda olan tartışmalar hakkında benim bir bildiğim yoktur. Şayet vahiy olmasaydı ben meleği ala olan tartışmaları nereden bilecektim buyurmuştur. 71'den 85'e kadar Hani Rabbim meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım onu yapıp ruhumdan kendisine üflediğim zaman derhal secde ona bütün melekler topluca secde ettiler yalnız iblis büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu buyurdu ki ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir öbürlendin mi yoksa yücelerden mi oldun dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan. Buyurdu ki, çık oradan. Şüphesiz sen artık kovulmuş birisin. Ve muhakkak ki din gününe kadar lanetin kanızdır. Dedi ki, Rabbim, diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Buyurdu ki, sen şüphesiz ertelenensin belli bir vaktin gününe kadar dedi ki senin izzetine yemin olsun ki ben onların hepsini muhakkak azdırırım ancak işlerinden senin ihlasa ezdirilmiş kulların müstesna buyurdu ki işte bu haktır ve ben hakkı söylerim muhakkak cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsinden dolduracağım evet bu kıssa allah Teala Bakara suresinde Araf suresinin başında Hicr, İsra, Keif suresinde ve burada zikredilmiştir. Babımız Subhanahu ve Teala Hazreti Adem'in yaratılmasından önce meleklere kuru bir çamurdan şekillenmiş bir barsıktan bir beşer yaratacağını haber vermiş bildirmişti. Hazreti Adem'in yaratılmasını ve tesviyesini bitirdiği zaman meleklere dönüp Hz. Adem için bir ikram, bir hürmet ve büyükleme Allah'ın emrine ittiba olarak onlara Hz. Adem'e secde etmelerini emretti. İblis dışında bütün melekler bu emre uydular. İblis cin itibarıyla meleklerden değildi. Cinlerden olup en muhtaç olduğu bir zamanda tabiyati ve fıtratı kendisine ihanet etti de Hz. Adem'e secde etmekten imtina ederek bu konuda Rabbi ile tartışmaya girişti. Ve kendisinin Adem'den daha hayırlı olduğunu ileri sürdü. O ateşten Adem ise çamurdan yaratılmıştı. Ve onun zannına göre ateş çamurdan daha hayırlıydı. İşte bu konuda hata etmiş, Allah'ın emrini muhalefetle küfre düşmüş, Allah'u Teala da onu rahmetinden uzaklaştırıp burnunu yere sürtmüş, rahmet kapısından onu kovmuş ve Allah'ın rahmetinden ümidinin kesik olduğunu bildirmek üzere ona iblis adını vermiştir. Daha sonra onu zemmedilmiş ve kovulmuş halde gökten yere indirmiştir. İblis allah Teala'dan yeniden diriltilme gününe kadar geciktirilmesini istemiş. Zatına isyan edenlere cezalarını hemen vermeyen ilim sahibi Allah ona mühlet verdi de İdris kıyamet gününe kadar helak olmaktan emin olunca inatlaşmaya, azgınlaşmaya devam etmiş ve Rabbimiz subhanahu ve ta'ala'dan birçok şey istemiş. Allah Azze ve Celle ona vermiş ama senin benim ihlaslı kullarım üzerinde hiçbir sultan yoktur demiştir. Allah bizleri ihlaslı kulların arasına koysun. Şeytanın ressesinden, her türlü ressesinden uzaklıyorsunuz. 86, 87 ve 88 De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben, kendiliğimden bir şey iddia edenlerden de değilim. Bu ancak alemler için bir zikirdir. Onun haberini bir müddet sonra öğreneceksiniz. Rabbimiz Panu Kuvveti'yle bu ayet-i de Ey Muhammed şu müşriklere bu tebliğin ve bu nasihatlar için sizden dünya hayatının nimetlerinden bana vereceğiniz herhangi bir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden bir şey iddia edenlerden de değilim. Allah'ın benimle gönderdiklerinin üzerinde bir şey de istemiyorum. Ona ziyade de bulunmak istemiyorum. Aksine bana emrolunanı ben yerine getirmişimdir Onda ne bir artırma ne de bir eksiltme yapmadım. Ben bununla ancak Allah'ın rızasını ve ahiret yolunu dilemekteyim. Evet. Allah İspana Kuvveti Bizlere ömür boyu ahirette hiçbir gölgenin olmadığı o gölgenin altında gölgelenen sen ve arasında Bizler de katkı, fikriyen, bazı de faydalandık. Sonra tam